Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyevim bi ahsanin ila yevmiddin. Amma abad, bugün 11 Şubat 2014 Salı İbn Huseymi'nin vasıteye şerhi. Ne talikler derslerimizin 21. dersi. Evet. Bismillah. İslam İbn-i Teymi Rahimullah diyor ki وَمَا <gülüyor> وَسَفَ به نفسه في أعظم أعظم آيات في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخزه صنم ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ اِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِيَا كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا يَعُوضُهُ هِبْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Kitabındaki en büyük ayette kendi zatına vasfettiği şeylerde bu kapsamdadır. Bu ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah kendisinden başka hak ilah olmayandır. O'dur her zaman diri olan hay ve her şeyi ayakta tutan kayyum onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Kimin haddine ki onun izni olmadan huzurunda bir başkasına şefaat etsin. Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Halbuki onlar onun ilminden sadece onun dilediği ve bildirdiği kadarını bilebilirler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. O göklerle yeri koruyup ayakta tutmak ona asla zor gelmez. Öyle yüce öyle büyüktür o. Bakara 255. Allama İbn Utheymin Allah diyor ki kitabındaki en büyük ayette kendi zatına vasfettiği şeyler de bu kapsamdır. Baba hakkında bu ayet Ayetel Kürsi diye isimlendirilen ayettir. Böyle isimlendirilmesinin sebebi içinde kürsinin zikredilmiş olmasıdır. Allah azze ve celle ayetini buyuruyordu. Onun kürsüsü gökleri veri kuşatmıştır. Bu ayet Allah'ın kitabındaki en büyük ayettir. Bunun delili şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ubey ibn Kaab e, radıyallahu anh'ın Allah'ın kitabındaki hay hangi ayet en büyük ayettir diye sordu. Ubey ibn Kaab sordu, evet. Ubey Kaab soruyor. Ubey dedi ki Allah kendisinden başka hak ilah olmayandır. Odur her zaman diri olan hay ve her şeyi ayakta tutan kayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine onun göğsüne vurarak şöyle buyurdu. İlmine tebrikler ey Eba Munzir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabındaki en büyük ayetin bu olduğu konusunda onu tasdik etmiştir. Bu Ubey ibn Kab'ın Allah'ın kitabı hakkındaki bilgisinin delilidir. Peki iki şey arasını nasıl cem edeceğiz? Şimdi bazı rivayette Fatiha'nın en büyük sure olduğunu. Burada ise şey söylüyor ayet-i kursi. Sur, bu ayet olarak bu ayet olarak e, Fatiha surei e. Bu hadis Kur'an'ın içinde birbirinden üstün ayetler ve surelerin bulunduğunun delilidir. Nitekim İhlas Suresi ile ilgili hadiste de bunun delilidir. Bu ayrıntılı açıklamaya gerektiren bir konudur. Ancak biz sürü deriz. Kelamın sahibi açısından aralarında herhangi bir fark yoktur. Yani şu nedir o açıklanmayı gerektiren önemli konu şu eğer ikisi de Allah Azze ve Celle'nin kelamı ise nasıl bir ayet bir ahadisten de, şey bir ayet diğer bir ayetten üstün olabilir veya bir sure diğer bir sureden üstün olabilir hepsi Allah'ın kelamıysa hmm. Allah'ın kelamı arasında fazilet farkım var meselesine atfen diyor ki ibn Uşeymin. E, Kelamın sahibi Ke, açısından. E, bu ayrıntılı açıklamayı gerektiren bir konudurdan. Kastı bu. Hı. Onu şöyle açıklıyor. Diyor ki ancak biz şunu deriz. Evet. Kelamın sahibi açısından aralarında herhangi bir fark yoktur. Yani kelamı konuşan açısından ki o Allah'tır. Herhangi bir fark yok. Hı. Hepsi Allah'ın Allah sıfatıdır. Evet. Çünkü hepsinin söyleyeni birdir. O da Allah-u Teala'dır. Ancak kelamın delalet ettiği manaları ve konuları açısından aralarında üstünlük farkı vardır. Hı. Mesela ihtiva ettiği isimler ve sıfatlarla içinde Allahu Teala'nın övüldüğü ve sena edildiği İhlas suresi, konu yönünden içinde Ebu Leheb'in halinin beyan edildiği mesed yani tevbet suresi gibi değildir. Evet, birçok ehli sünneti muharrif. Kişiler reddetmişlerdir Allah Azze ve kelamı arasında fazilet farkı bulunmasını. Sebep de hepsi Allah'ın sıfatı. Gerekçi olarak da şunu sunmuşlardır. Hepsi Allah'ın sıfatıdır. Nasıl aralarında fazilet farkı olur? İbn-i Hüseyin Rahim Allah buna şöyle açıklık getiriyor. Diyor ki, kelamın sahibi açısından aralarında hiçbir farklı yoktur. Hepsi Allah'a dönmektedir. Ancak konu bakımından ihtiva ettiği isimler, sıfatlar, ayetlerde, ya surelerde farklı olabiliyor. Mesela işte Allah'ın övüldüğü bir ayetle ki mesela buna örnek ihlas. içinde Ebu Leheb'in halinin beyan ettiği Tebbet suresinden daha nedir? Daha üstündür. Evet. Üsluptaki etki ve kuvvet yönünden aralarında fark vardır. Öyle ayetler vardır ki çok kısadır. Fakat içinde kalp için caydırıcılığı ve öğüt özelliği vardır. Yine öyle ayetler vardır ki çok daha uzundur. Fakat birincisinin kapsadığı şeyleri kapsamaz. Mesela... Ey iman edenler belli bir vade ile karşılıklı borç, borç alışverişinde bulunduğunuz vakit onu yazın. Bakar 282. Ayetinin konusu çok basittir. Bu ayetin konusu insanlar arasında ceryan eden ticari muamelelerdir Fakat bu ayetin bıraktığı etki mesela şu ayetin yapacağı etki gibi değildir. Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecilleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir. Ali İmran 185 Bu ayet büyük manaları taşır. Bu ayette caydırma, öğüt, teşvik ve korkutma vardır. Yukarıdaki borçlanma ayeti gibi değildir. Bununla beraber borçlanma ayeti ondan daha uzundur. Bu ayette o şöyle buyurmaktadır. Allah kendisinden başka hak ilahı olmayandır. Allah Teala bu ayette ulûhiyetinde tek olduğunu haber vermektedir. Yani şimdi şimdi Ayetel Kürsi'yi tefsir etmeye başlıyor İbnü'l-Seyyib, evet. Bu ondan başka hak ilahı yoktur sözünden anlaşılmaktadır. Çünkü bu cümle hasır ifade eder. Bu nefi ve ispat yöntemi hasır kalıplarının en güçlülerinden biridir. Allahu la ilâhe İlah yoktur. İllâ Burada nefi ve ispat var. Bu da hasır bakımından çok güçlüdür. Hasır de nedir? Bir şeyi bir şeye ispat edip diğerlerinden onu etmek. Hasır ifade eder. Yani sadece ilah Allah'tır diyeceksek ki hasır bunu ifade eder. E bakıyoruz Allah Azze ve Celle başka ilahlar da ilahların da var olduğunu söylüyor. O zaman mecburen oraya neyi? Diğer ayetlerin ışığıyla hak kelimesini veya hak anlamını ne yapıyoruz oraya? Koyuyoruz. Evet. O'dur her zaman diri olan hay ve her şeyi ayakta tutan kayyum. El hay bütün kemal sıfatları ihtiva eden, öncesinde yokluk bulunmayan, sonunda yoklukla karşılaşmayan ve hiçbir şekilde kendisinde eksiklik olmayan kamil bir hayatın sahibi demektir. El hay Allah'ın isimlerindendir. Allah'tan başkası için de kullanılabilir. Mesela allah Teala diriden ölüyü çıkarır. Cül, e, diriden ölüyü çıkarır. Yuhricul hayye minel meyyit. Bak Allah Azze ve Celle de başkasına hay dedi. Haydan diriyi çıkarır yani. Ölüden e, pardon haydan ölüyü çıkarır. Yuhricul hayye minel meyyit. Ve yuhricul min minel hay. Diriden ölüyü ölüden diriyi çıkarır derken hay ismini veriyor Allah Azze ve Celle kullara. Kendi ismi de haydır ama delalet ettiği müsemma noktasında eşit değillerdir evet. Fakat buradaki diri oradaki diri gibi değildir. İsimde müştereklik, müsemmada benzerliği gerektirmez. Evet. El Kayyum her şeyi ayakta tutan. Yani isimde isimde müştereklik müsemmadaki benzerliği <gülüyor> gerektirmez ne demek? isimdeki isimlerin aynı olması, isimlerin delalet ettiği anlamların e, her noktasında aynı olduğu anlamına gelmez. İşte el gibi yani El, Allah Azze ve zeleneli, mahlukatın ele gibi. Evet. El kayyum, her şeyi ayakta tutan, feyul veznindendir. Bu bir mübalağa kalıbıdır. Kıyam kökünden türetilmiştir. El kayyumun manası kendi kendine kayim olandır. Kendi kendine kayim olmak her şeyden mustangli olmaya gerektirir. Şimdi biz de kayimiz ama kendi kendimize değil bir şeylerin varlığıyla, bir şeylerin sebepleriyle biz kayyumuz. Mesela bunun en aslı Allah Azze ve Celle'dir. Biz Allah Azze ve Celle ile kayyumuz, kaimiz. Ama Allah Azze ve Celle kayyumdur, yani kendi kendine kaim olandır. Dolayısıyla kendi kendine kaim olan her şey başkasından müstakinedir. Evet. Onun yemeye, içmeye ve başka şeylere ihtiyacı yoktur. Başka şeyler varlıklarını kendi kendine sürdüremezler. Black is, onlar var olmada. Yardımda ve destekte Allah muhtaştırlar El kayyumun bir anlamı da başkalarını da ayakta tutan demektir. Çünkü allah Teala şöyle buyurmuştur. O her nefsi bütün kazancıyla üzerinde kayyum olan değil midir? Rad Suresi 33 yani şuncayet. birisi dese ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden olan bu kayyum neye delalet ediyor anlam olarak? Deriz ki iki şeye bir. Kendi kendine kayyum olan. Diğer bir tabirle her şeyden müstahni olan Hı -hı. demektir. İki de Başkaları. başkalarını da ayakta Ayak tutan, tutan yani başkalarının kendisiyle kaim olduğu da diyebiliriz buna. Hı -hı. Başkalarının kendisiyle kaim olduğu da diyebiliriz buna. Bu sorunun yani ayeti, ayeti kerimedeki o her nefsini bütün kazancılığı üzerine kaim olan değil midir sorusunun karşılığı olan cevap mahfuzdur. Bu cümlenin takdiri şöyledir. Her... Mahfuzdur yani gizlidir hı hı. Şimdi Allah Azze ve Celle o her, o her nefsin bütün kazancıyla üzerinde kaim olan değil evet. midir sorusuna bir cevap vermiyor değil mi? Hı hı. Bir soru siyakında söylüyor Tabi soru siyakının çeşitli anlamları var Bu sorunun karşılığı olan cevap mahfuzdur gizlidir yani Şimdi o gizlilik nedir onu aç. Evet. Bu cümlenin takdiri şöyledir Açılımı yani evet Herkesi bütün yaptıklarıyla ayakta tutan Allah böyle olmayan gibi değildir her şeyi bütün yaptıklarıyla görüp gözeten Allah'tır. Bu sebeple alimler demişlerdir ki el kayyum kendi kendine ayakta duran ve başkalarını ayakta tutan demektir. Başkaları üzerinde kayim olduğu zaman başkalarının da onunla kayyum olması gerekir. O şöyle buyurmaktadır. Göklerin ve yerin hiç yıkılmadan onun emriyle ayakta durması da kudretinin işaretlerindendir. Rum 25. Demek ki o sıfatlarında mükemmeldir. Mülkünde mükemmeldir, fiillerinde mükemmeldir. Bu iki isim Allah'ın kendisine bunlarla dua edildiği zaman icabet ettiği iki isimdir. Bu sebeple insanın dua ederken bunlarla tevessül ederek ya hayyu ya kayyum demesi gerekir. Hakim rivayet ediyor bunu İbni Mesud'dan. Demek ki evet. bu o ayet... O bir rahmetike estağid. burada el, ey hay ve kayyum olan senin rahmetine sığınırım derdi diyor aleyhissalatü vesselam evet. bu ayet Kur'an'ın 3 yerinde geçmektedir birincisi budur ikincisi Ali İmran suresindedir bu ay Ali İmran 2'deki ayeti kerimede Allah azze ve şöyle buyurmaktadır Allah kendisinden başka hak olmayandır odur her zaman diri olan hay ve her şeyi ayakta tutan kayyum Üçüncüsü Taha suresindedir. O gün yüzler daima hay ve kayyum olan Allah'a teslim olmuştur. Ve bir zulüm yüklenerek gelen herkes de zarardadır. Taha 111 Bu iki isimde Zati Kemal ve Sultani güç ve otorite ile ilgili Kemal vardır. El Hay ismi Allah'ın zatının kemaline delalet eder. El Kayyum ismi güç ve otoritenin kemaline delalet eder. Çünkü o her şeyin üzerinde kaimdir Her şey onunla kaimdir Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Nuaz uyuklama demektir. Uyuklama uykunun mukaddimesidir. Uyumaz demedi. Çünkü uyku ihtiyaridir. İsteğe bağlıdır. Uyuklama ise mecburiyettendir. Uyku eksiklik sıfatlarındandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah uyumaz uykuya da ihtiyacı yoktur. Müslim hadisi. Bu sıfat selbi sıfatlardandır. Sel... la ve la en yanam. Evet. Bu sıfat selbi sıfatlardandır. Selbi sıfatların subudu da içermesinin bir zorunluluk olduğu yukarıda geçmiştir. Uyku ve uyuklama. Kemalin zıttıdır. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Ayetin ihtiva ettiği kemal hayatın Hayatın ve kayyum olmanın kemalidir. Çünkü uykuya ihtiyacın olmaması onun hayatının mükemmelliğindendir. Uyumaması kayyumluğunun kemalindendir. Çünkü diri olan varlıklar eksik oldukları için uykuya ihtiyaç duyarlar. Çünkü onlar geçmiş yorgunluklarından kurtulup, rahata kavuşmak, gelecekteki çalışmalarına yeniden güç toplamak için uykuya ihtiyaç hissederler. Yani burada şey söylemek istiyor aslında İbni Hüseyin. Şimdi Allah Azze ve Celle kendisine hay kayyum dedi ya. Hay kayım hay diri olan demektir. Kayım kendi kendine kayım olan demektir. Sonrası de sanki bu iki ismi ne yapıyor? Tefsir ediyor. Diyor ki onu uykulama ve uyku almaz. Hı hı. Normalde uyuklama uyku kendi kendine hiçbir şeye muhtaç olmadan kaim olan bir varlığın zıttına bir durumdur. Evet. Eksikliktir. Eksiklik. Dolayısıyla sanki Allah Azze ve Celle bak ben hayu, hay kayyumum diyorum kendime ama bundan sonrasıyla da bu hay kayyumun da ne anlama geldiğini kısmen size ne yapıyorum? Eşik. Anlatıyorum. Onu da nasıl açıklıyorum? İşte onu uyku tutmaz, uyuklama tutmaz. Çünkü kendi kendine kayyum kaim olanın hilafınadır ne? Uyku veya uyuklama gibi eksiklik ifade eden sıfatlar. Evet. Cennet halkı Kamil bir hayata sahip oldukları için uyumazlar. Ne demek sahih rivayetlerde böyle haber vermek, verilmektedir. Evet yani burada da şunu atfeder. Cennet ehlinin de hayatı dünya ehlinin hayatına göre çok daha nedir? Üst derecededir. Dolayısıyla eksiklik ifade eden uyuma cennet ehlinin hayatından kaldırılmıştır ki o kemaliyet onlar hakkında sabit olmuş olsun. Evet. Fakat bir kimse Uyumak insanın sağlıklı ve kemal sahibi olduğunu gösterir. İnsan uyumadığı zaman hasta sayılır derse şöyle deriz. Yemekte de, insan da bir kemaldir. İnsan yemezse hasta sayılır. Fakat bir yönden kemal başka bir yönden eksikliktir. Bedenin sıhhatine ve istikrarını delalet ettiği için kemaldir. Beden ona muhtaç olduğu için bir eksikliktir. O gerçekte bir eksikliktir. O halde Mahluka nispetle her nisbi kemal Halik için kemal olmaz. Tıpkı bunun gibi Haliktaki her kemal, mahluktaki bir kemal olmaz. Mesela büyüklenme. Mesela o halde mahluka nispetle her nisbi kemal Halik için e, kemal olmaz. Evet. E, ne demek Mesela uyku. Mahluk için kemal midir? Deriz ki nisbi bir kemaldir nisbi, değil yani. mi? Çünkü mesela e, bazen insan uyumaması gerektiği yerde uyur. Mesela Allah yolunda nöbet tutuyor bu adam. Uyumaması gerekir. Uyudu, gücüne de yenildi. Bu, bu uyku onun için kemal mi oldu? E, yoksa e, naks mı oldu? Naks oldu. Naks oldu. Ama öyle, öyle adam da düşün ki... E, e, uyuyamıyor, uyumak istediği halde uyuyamıyor ve dolayısıyla doktora gidiyor, uykusuzluk şikayeti çekiyor bu. E, uyumamak bu sefer onun için ne oldu? E, eksiklik Kesinlikle. oldu. Demek ki uyumak insana kemal midir, der midir, değil midir sorusunda nisbi kemaldir deriz. Bu ispatlandıktan sonra bu ve benzeri sıfatlar ispatlandıktan sonra deriz ki o halde mahlukate nispetle her nisbi kemal parantez içinde uyuma mesela Halik için yani Allah için kemal olmaz. Hı hı. Ama mesela diyelim şimdi ilim Değil mi? İlim insana diyoruz ki insan için bir kemaldir. O yüzden Allah Azze ve Celle de hayli hayli vardır. Hı. Uyuma da bazen insan için kamildir. O yüzden Allah için hayli hayli vardır. Ne? Diyemiyoruz. Hı. Neden? Çünkü uyuma nispi nedir? Kemaldir. Yani nakıslığı da vardır. Dolayısıyla mahlukata nispet edilen bu tip nis nispi kemaller, kemal sıfatlar e, halık için kemal olamaz. Tıpkı, tıpkı bunun gibi halıktaki her kemal de mahluk için bir kemal olamaz İsmail neden kemal. çünkü Allah azze ve celle'nin e, büyüklenme diye bir sıfatı var o kullara haram kılınmıştır asli itibariyle evet şimdi onu anlatacak tıpkı bunun, bunun gibi tıpkı bunun gibi halıktaki her kemal mahluktaki bir kemal olmaz mesela büyüklenme halukta bir kemal olduğu halde mahlukta bir noksanlıktır yemek içmek ve uyumak mahlukta kemaldir halukta noksanlıktır bu sebeple allah Teala kendi zatından söz ederken şöyle buyurmuştur. Besleyen fakat kendisi beslenmeyen. An Ama am söyleyeyim dört. yani bu en baştan beri söylenen her şey içinde kendi nefsimde dünyamda e, bazı problemler var. Hı hı. Bunu söyleyeyim yani evet. Lehu ma fis ve ma fil art. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Lehu mukaddem haber ma muhahhar müttedadır. Yani Akla, gecikmiş. Ha, evet. Cümlede hasır vardır. Sonra gere gelmesi gereken şeyi önce getirmek suretiyle hasır yapılır. Sonra gereke gelmesi gereken şey haberdir. Lahu'daki harf, lam harfi mülkiyet içindir. Yani muarızı olmayan tam mülkiyet içindir. Sonra gelmesi gereken önce gelmiş suretiyle hasır yapılır falan. Bunları anlatmaya gerek yok. Maruf uzatmayalım. Evet. Yani muarızı olmayan tam mülkiyet içindir. Göklerde ve yerde ne varsa melekler Cennetle bilmediğimiz diğer şeyler Ve canlı cansız cinsinden Yerde ne varsa hepsi onundur Göklerde demesi Birden fazla gök olduğunu ifade edilmesidir Gerçekten de öyledir Kur'an göklerin yedi kat olduğunu söyler De ki Kim o yedi kat göklerime ulu arşın sahibi Mu'minun suresi 86 Kur'an herhangi bir açıklama yapmaksızın Yerlerin de yedi olduğuna işaret etmiştir Bununla ilgili açıklama yapan sünnettir allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Minel hı hı. Ve yeryüzünde de onun misli gibi. Yani semaya dönüyor mislahun, Semaların misli gibi. Sema yediyse misli de ne olmuş oldu? Yedi olmuş oldu şeklinde söylüyorlar alimler. Evet. Bu sıfatça onlar gibisini değil sayıca onlar gibisini demektir. Sünnette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim hakkı olmaksızın bir karış yer alırsa kıyamet gününde yedi kat yeri Allah onun boynuna dolayacaktır. Bukhari Müslim hadisi. Men zellezi yeşfevindehu illa izni, Kimin haddine ki onun izni olmadan huzurunda bir başkasına şefaat etsin. Men ve istifham ismidir veya men istifa ismi istifham yani ismi. Yani soru ismi demek Aha. oluyor. Ve evet. mülgadır, hükümsüzdür deriz. Bu gibi terkiplerde ve'nin ismi mefsul olması sahih değildir. Çünkü o zaman cümlenin manası men vellezî ile ellezî olurdu bu ise doğru değildir. Evet. Şefaat lügatta teki çift yapmak demektir. Allah-u Teala... Veşşef'i velvetri, andolsun çifte ve teke. Fecir suresi 3. ayet buyurmuştur. Isılahta ise yani şefaat. Yani burada aslında şunu delil etmiş oluyor. şefi mukabilinde velvetri dediğinde yani çifte şey, şef'i şimdi tercüme etmeyelim. Ve şef'i ve vetri diyor. Vetri ne? Bir. Eğer bir şef'in mukabilinde zikredildiğine göre şef'e ne demek? Çift demek oluyor. İstediler buradan. O zaman şefaat, şefetten türemiştir. Şefette de çift demek. Şefaate neden o zaman şefaat demişler, kuru fasulye dememişler? Şefaat, iki kişi arasında, yani iki şey arasında bir vasıta olması söz konusudur. Bundan dolayı, evet. evet. Isıvahta şefaat, bir yararı temin etmek ve bir zararı def etmek için başkasına aracılık etmektir. Evet, ben mesela üst birisine birisine aracı koyuyorum. Bu şefaattir. Evet. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mahşer halkına aralarındaki hükmün verilmesi için yapacağı şefaat, bir zararın defedilmesi için yapılacak şefaattir. O da işte maruf uzun hadis. Müminler, Müslümanlar artık mahşer meydanında o kadar bekleyecekler ki Artık işlerin, hükümlerin konulmasını, sona eldirilmesini isteyecekler. Peygamberleri dolaşacaklar. En son aleyhisselam hepsi özür dileyecek. En son aleyhisselam bahane sunacaklar. Yani özürlerini beyan edecekler. Sonra en son aleyhisselatü vesselam gelecek. Arşın altında secde edecek. Allah azze ve celle de kaldır başını iste verileceksin diyecek. Bu anlamda hesabın görülmeye başlanması için şefaatçi olmuş olacak aleyhisselatü vesselam. Ve bu şefaat de ona has şefaattır Ve makam mahmud denilen şefaattı de budur. Evet cennet ehlinin cennete girmeleri için yapacağı şefaat menfaatin temin için yapılacak şefaattir. Katında yani Allah'ın huzurunda izni olmadan yani onun izni olmadan bu onun izin vermesi şartıyla şefaatin var olduğunun delilidir. Eğer şefaat olmasaydı onun izni olmadan diye yapılan istisna boş ve faydasız bir istisna olur. Evet onun izni olmadan kim şefaat edebilir ki? Zaten kimse şefaat etmezse zaten izin diye bir şeyin olması söz konusu değil. Şefaatin izne bağlanması, izinin şefaate şart, koşması, şart koşulması, şefaatin varlığıyla şefaat koşulanın varlığı gündeme gelir. Şefaatle şefaat için eğer e, izin şart koşuluyorsa şartın var olması şart koşulanın da var olması ne yapar? gerektirir. Dolayısıyla izin ile kayıtlanması şefaat diye bir olgunun var olduğunu gösterir ki zaten şefaat meselesi her sünnette icma edilmiş meselelerdendir. E, mukalifi e, nasları yanlamasıyla küfrü gerektiren bir itikada sahip olmuştur. Evet. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Dedikten sonra bunu söylemesi Allah'a ait bu mülkiyetin egemenlik ve otoritesinin tam bir mülkiyet olduğunu delilidir. Yani Allah'ın izni olmadan kimse bu kainatta tasarruf etmeye ve bir iyilik olan şefaat etmeye güç yetiremez. Bu onun rububiyetinin, egemenlik ve otoritesinin tam olduğunu gösterir. Mesela Biddat pasif şüphelerinden bir tanesi şefaatinin inkarıyla alakalı. İşte Allah Azze ve Celle o gün şefaatin olmadığı bir günde şeklinde ifadeler kullanmıştır. Dolayısıyla bunları ne yapacağız demiştir. Çok basit. Onlar umumdur. Kafiri ve Müslümanı da kapsar. Müslümanlar hakkındaki şefaat de nedir? Husustur. O dolayısıyla umum hususa hamle olur. Evet. Paralarında hiçbir çelişki yoktur. Evet. Bu cümle Allah'ın izninin olduğunu da ifade eder. İzin aslında bir bildirimdir. Duyurudur. allah Teala şöyle buyurmaktadır. En büyük hac günü Allah ve elçisinden insanlara duyurudur. Tövbe güçlendir. O halde onun izniyle demek onun buna razı olduğunu bildirmesiyle demektir. Şefaat için başka şartlar da vardır. Bunlardan birisi Allah'ın şefaat edenden de şefaat edilenden de razı olması şartıdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlar Allah'ın razı olacağı kimselerden başkasına şefaat edemezler. Allah üzere kafirden kafirden razı olmayacağına göre kafire şefaat edilemeyecek. Hı. Ebu Talib'e o zaman ne diyeceğiz der ki, dersek bu ayet umumdur. Ebu Talib meselesi husustur. Bu kadar basit. Evet. Başka bir ayeti i o gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başka hiç kimsenin şefaati fayda vermez. daha 109. Şu ayeti i şefaatin 3 şartını da tanzim ediyor. Göklerde nice melekler vardır ki Allah'ın dileği razı olduğuna İzin vermeden önce şefaatleri hiçbir fayda vermez. Necim 26. Yani şefaat edenden de, şefaat edilen edilen edilenden de önce Allah razı olacak. Çünkü makmulun hasfedilmesi umuma delalet eder. Bir kimse. Allah makmulun hasfedilmesi umuma delalet eder. Ya bunları açıklamaya gerek yok yani. Bir kimse Allahü Teala kendisine şefaat edecek kimseyi bildiği zaman şefaatin ne faydası var derse ona şöyle cevap verelim allah Teala şefaat edecek kimseye şefaat iznini ikramda bulunmak ve övülen makama, makam-ı mahmuda ulaştırmak için verir. Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Babına gelince, ayetin kısmına gelince ilim bir şeyin içinde bulunduğu durumu kesin bir şekilde kavramaktır. Önlerindekini bilir demek gelecekte onların neler yapacaklarını ve yaşayacaklarını bilir demektir. Arkalarındakini bilir demek ise geçmişte neler yaptıklarını ve yaşadıklarını bilir demektir. Ma genelleme kalıbıdır. Bütün geçmişi ve bütün geleceği kapsar. Aynı zamanda kendi fiilini de insanların fiillerini de kapsar. Halbuki onlar onun ilminden sadece onun dilediği kadarını bilebilirler. Kısmına gelince ihata ederler. Bilebilirler fiilinin zamiri göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Sözünün delal edildiği varlıklara giden Yani göklerde ve yerde olan hiç kimse O dilemedikçe Onun ilminden hiçbir şeyi bilemez Onun ilminden Muhtemeldir ki Onun zatı ve sıfatları hakkındaki bilgiden bilemez Yani Allah hakkında Zatı ve sıfatları hakkında Sadece onun bize bildirdiği kadarını Bilebiliriz Buradaki ilim Ma malum anlamındadır. Yani onlar onun malumundan onun dilediği şeylerden ancak onun dilediği kadarını bilebilirler. Her iki manada doğrudur. Şöyle diyebiliriz. İkincisi daha geneldir. Çünkü onun bildiği şeylerin içine onun zatı, sıfatları ve diğer şeylerle ilgili bilgilerin hepsi girer. Sadece onun dilediği kadarını yani onları bildirmeyi dilediği kadarını bilirler. allah Teala isimlerinden sıfatlarından, kevni hükümlerinden ve şer'i hükümlerinden pek çok şeyi bize öğretmiştir. Fakat bu pek çok şey onun bildiği şeyleri nispetle çok azdır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Bir de sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendi. Size ise pek az bilgi verilmiştir. İsra 85 onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Yani onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmış olup onlardan da onlardan da büyüktür. Eğer onlardan daha büyük olmasaydı onları kuşatamazdı. Kürsü hakkında İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle diyor: Kürsü Allah'ın iki ayağını koyduğu yerdir. Kürsü nedir? Mesela kürsü arşın altındadır zaten belli. Hı hı. Ee, Allah Azze ve Celle'nin aynı zamanda iki ayağını koyduğu yerdir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle iki ayağını koyuyorsa kürsüye, kürsü de arşın altındaysa Allah'ın iki ayağı arşın altında olmuş oluyor. Bu tamamıyla müşebbih mantığıyla baktığında böyledir. Biz bunun keyfiyetini bilmeyiz Allah'a havale ederiz ama şöyle bir şey var. Bu i̇bn Abbas'tan sahih olarak gelmiştir. Ee, İbn-i Ebi Asım sünnede vesaire e, i̇bn Ebi Şeyh ve kitab Arş'ta burada zaten veriyor nakileri. Rivayet sahihdir Ebu Musa ile Eşhari'den de gelmiştir, başka sahabeden de bunların hepsi bu sahabelerden gelmişler ama merfu hükmündedir. Çünkü ictihadın dahli yoktur bu meseleye. Dolayısıyla bunlar merfu hükmündedir. Kıyanı koyduğu yerdir. Bazı ehli sünnet alimlerinden bunun teviline dair bazı şeyler gelmiştir. Kürsüye ilim demişlerdir. Mesela işte İmam Taberi diye nispet edildiği gibi ki birçok ilim ehli onun nispet ediyor. Ama kendi nefsim için daha çok bahse ihtiyaç var İmam Taberi ne düşünüyor diye. Ve, e, diyelim ki İmam Taberi böyle düşünüyor ki zaten İmam Taberi bunu naklederken kendine göre deliller de getiriyor. Diyor ki kürsü lugatta ilim demektir. Sonra Arap şiirinden deliller getiriyor kürsünün ilim hakkında kullanıldığına dair. Ama baktığın zaman kürsüyü eğer biz ilim hakkında kullanacak olursak ki bu Arap dilinde vardır dedikleri birçok meseleden problem oluyor. Mesela Allah'ın iki Allah'ın iki ayağını koyduğu yer diye tefsir ediyorsak biz kürsüyü ki zaten bu Ehl-i Sünnet'in görüşüdür ki i̇bn Abbas da Ebu Musa ile de böyle tefsir etmiştir. Eğer biz kürsüye ilim dersek o zaman ne olmuş oldu? İlim Allah'ın iki ayağını koyduğu yer olmuş oldu. Bu da bu tevilin ee, bu anlamda olmadığını gösteriyor. Bu birinci reddiye. ikinci reddiye her ne kadar ilim kürsi anlamında bazı siyaklarda kullanılsa da bu lafın akla gelen ilk delalet anlamının muhalifi nedir? Dolayısıyla kürsi ilim anlamında kullanacaksan bir, karine olması gerekir. Yani bu ayeti söyleyenlere göre, bu ayeti ilim diye tefsir edenlere göre yani onun kürsü yeri göğü kapsamışı ilim diye tefsir ettiğinde ayet ne oluyor? Onun ilmi yeri göğü kapsamış oluyor. Peki yeri göğü kapsamışsa, kürsü arşın altında olduğuna göre onun ilmi arşın altında kapsamış olmuş oluyor. Böyle de bir reddiye ve bu reddiyeler çok daha fazla ne yapılabilir? Çoğaltılabilir. Evet. Kürsü Allah'ın hikayelerini koyduğu yerdir. Kürsü arş değildir. Bilakis arş <gülüyor> Kürsiden daha büyüktür. Peygamber sallall sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis gelmiştir. Yedi kat gökler ve yerler kürsiye nispetle uçsuz bucaksız bir çöle, şimdi, çöle bırakılmış bir halka gibidir. bu Nas'ın lafızlarına dikkat edelim. Okuyalım. Lafzına dikkat edelim. Yedi kat gökler ve yerler kürsiye nispetle uçsuz bucaksız bir çöle bırakılmış bir halka gibidir. Tamam. Arşın kürsiye üstünlüğü bu uçsuz bucaksız çölün halkaya üstünlüğü gibi. Tamam. Şimdi tevil edenlerin tevil ettiği şekilde kürsüyü ilme çevirelim, okuyalım bakalım. Evet. 7 kat gökler ve yerler ilme nispetle öyle mi diyeceğiz? <gülüyor> Allah'ın ilmine nispetle. Allah'ın Allah ilmine nispetle ee, uçsuz bucaksız bir çöl'e bırakılmış bir halka gibidir. Burada sanki tamam diyelim pek bir problem yok. Bak şimdi nasıl problem oluyor? Evet. Arşın Allah'ın Allah. ilmine üstünlüğü. Haşa. Haşa. E, dolayısıyla ilim, e, kürsüyü bu şekilde teville bir çok engel var. Evet. Hı. Sadece bu rivayet bir sürü rivayet. Mesela işte i̇bn Abbas'tan o gelen Allah ayağını e, koyduğu yerdir. Yani ne demiş oluyor? Eğer kürsüye biz ilim dersek Allah'ın iki ayağı ilmin üzerine koyuldu. olmuyor. İlim Allah'ın ayağını koyduğu yerde olmuyor. Tabii. Bu rivayet de ne diye geçiyor. Beyahi el esmâ ve sıfatta geçiyor. Evet. evet. Bu hadis mahlukatın büyüklüğüne delalet eder. Mahlukatın büyüklüğü de yaratanın büyüklüğüne delalet eder. Onları koruyup ayakta tutmak ona asla zor gelmez. Yani gökleri biri korumak ona ağır gelmez. Bunlar selbi sıfatlardır. Bu nef'in delalet ettiği subhuti sıfatlar ise onun kudretinin, ilminin, kuvvetinin ve rahmetinin kemalidir. Ve huve'l-aliyyü'l-azim. <gülüyor> öyle yüce, öyle büyüktür o. Yükseklik, yücelik anlamına gelen el Aliyu fe, fe'il e, vezninde bir sıfat-ı Çünkü onun ululuğu ve yüceliği zatının gereğidir. Sıfat-ı ile ismi faal arasındaki fark... Fa'il sonradan meydana gelip zevali mümkün olan şeyken sıfatı müşerbeğini mevsufuna ayrılmayan gerekli bir şey olmasın. O yüzden e, ehli sünnette e, menheçtir alimlerin sözlerini ölçmede ilim ehlinin veya herhangi bir selife alimin bütün e, gene olarak. Ehl-i sünnete göre isim sıfatları kabul etmesi ayrı bir baptır. Tamamıyla başlı başına müstakil bir baptır. Bu sıfatların bir tanesinde hataya düşmesi, vehme düşmesi, bu vehme düşmesi naklin ulaşamamasından olabilir veya başka bir naklin onu tefsir ettiğini zannederek bu vehme düşebilir. Bunlar ayrı. O yüzden biz ehl-i sünnete genel olarak bakarız. Bakarız ki bir imam bütün ehl-i sünnetin görüşü gibi bütün isim sıfatları kabul etmiştir. Ama tutmuştur bir de hata etmiştir. Bu mümkündür işte İmam Taberi'den saldırı olan durum gibi mesela ki eğer bu nispet sahihse. E, nispet sahihse de demeyeyim bu zaten bunları söylüyor İmam Taberi bunları bizzat biliyoruz ama e, başka yönlere de tevcih edilebilir İmam Taberi'nin sözleri. O yüzden dediğim gibi kendi nefsim için e, yani bahse ihtiyaç var ama burada önemli olan menheş kısmıdır. Nice alimler gelmiştir isim sıfatlı birçok meseleyi kabul etmiştir. Ama bir ayetteki bir sıfatı kabul etmemiş olabilir. Sebebi de gerçekten o ayet onun indinde sıfata delalet ediyordu. Buna rağmen inkar etti değil. O ayetin sıfata delalet etmediği vehmine kapılıyor. İkisi arasında çok önemli fark var. Şimdi biz görürüz nice ehli sünnet alimlerinden tek tek bazı meselelerde tevil gibi görülen ne? Sıfatlar olabilir. Mesela işte İmam Şafi ne diyor? Mesela... E Nereye dönerseniz Allah'ın hmm. vecihi oradadır. Vecih normalde yüz değil mi? Bakıyoruz onu kıble diye. Ne yapmıştır? Tefsir etmiştir İmam-ı Şafii. Gerçekten bu ayet yüze delalet ediyordu da buna rağmen mi o gitti buna kıble dedi? Yoksa bu ayet tek başına yüze delalet etmiyor. Tek başına zaten kıbleye delalet ettiği için mi kıbledir diyor. Tabii ki ikincisi. Yani bu ayet onun indinde gerçekten yüz sıfatına delalet ediyordu da buna rağmen... Tuttu, buna kıble dedi, değil. Yani zaten e, yüz sıfatı onun indinde zaten diğer naslarla sabit. Ama bu nas delalet etmiyor ki zaten raci olan da bu nas tek başına yüzü göstermez kıbleye gösterir. Çeşitli sebeplerden dolayı ona girecek değiliz. O yüzden baktığımız zaman i̇bn Abbas bile bu ayeti nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü orasıdır dediğimiz ayeti kıble olarak ne yapmıştır tefsir etmiştir. Ondan sonra İmam Mücahit'den de, bu gelmiştir Hepsi sayı olarak gelmiştir. İşte İbn Abbas'ın sözü İbn Ebi Hatim'in tefsirinde. Ondan sonra İmam Mücahit'in sözü Taber'in tefsirinde sayı senetli. Ondan eline sonra bir şey olmuyor mu Yılmaz? Bir de bir karşın bir malzeme olmuyor yani siz bak veci. Yok yo, hiçbir hiç, alaka... e, Kıble olarak şey. Biz zaten yaptınız. diyoruz ki veci Arap Arap dili edebiyatında veci. iki anlamı var. Bir, yön iki sıfat yüz. Şimdi asıl itibariyle ee, sıfata hamle olunur değil mi? Çünkü Allah'a nispet edilmiştir. Hı hı. Ancak çeşitli karineler varsa buradaki vecihin ikinci anlamının alındığına dair ona tevil denmez. Çünkü tevil lafzı orijinal anlamının dışına çıkarmak. Biz ise burada ne yapıyoruz? İki orijinal anlam var zaten. İki orijinal anlamından birini ne yapıyoruz? Elimizdeki başka bir delilden dolayı ispat ediyoruz. O delil de ne? bu ayet mesela kıble hakkında inmiştir. Dolayısıyla hı hı. seferde kıble hakkındaymıştır. Yani nereye dönersen dön seferde Allah'ın ceti oradadır demiş oluyor. O yüzden baktığın zaman mesela yani vallahu alam fe temme vecu'l lezi diyor İmam Şafii. İşte oradadır vecih. Yani sizin Allah'ın sizi yönelttiği vecih yani kıble, kıble o taraftadır diyor. İbn Abbas diyor yani tullah diyor. Yine İmam kıble tullah diyor. Mesela İbn Ebi Şeybe'de İmam Mücahit'in bu sözü var. Yine Taberi'de de geçiyor İmam Mücahit'in bu sözü. Dediğim gibi İbn Abbas, İbn Ebi Hatim'in rivayetleri hepsi senedi sahih ettir İmam Şabi'den de sahih sened de geliyor. İbni Teymiye'de Rahim Allah buradaki ayetin yüze delalet etmediğini söylüyor. Kıble'ye delalet ettiğini söylüyor. Şimdi biz burada bunu neden anlattık? Bu çok önemli bir kaydedir. Maalesef bu türlü meselden vehme düşük de Eylül Sünnet'in tevil ettiğini zannedenler olmuştur. Biz diyoruz ki şüphesiz ki Ehl-i Sünnet'ten bazı ayetleri tevil edenler olmuştur. Ama iki şeyi ayıracağız. Onun indinde bu ayet bizzat o sıfata delalet ediyordu veya o isme delalet ediyordu da ne yaptı? İnkar etti değil. Hı hı. Bu ayet kendi başına zaten ona delalet etmiyordu. Mesela bir örnek daha verecek olursak sak sıfatı. Sak normalde baldır demektir. Ehl-i Sünnet baldır sıfatını Allah Azze ve Celle ne yapar? İspat eder. Ama biz bakıyoruz ki bazı e, nakiller gelmiştir sahabeden, tabiinden. Sıfata şiddet demiştir. O gün o gün sak açıldığı zaman diye biz nasıl anlıyoruz bunu? O gün Allah'ın baldırı açıldığı zaman. Secde ederler, dünyada etmeyenler hariç. O gün Allah Azze ve Celle'nin sakı açılır dediğimizde bunu biz Allah'ın baldırı olarak anlıyoruz. Ama bakıyoruz bazı nakiller gelmiştir. Sahili zayıflığı tartışılmalıdır i̇bn Abbas'tan. Ama bu el-i sünnette sahabeden ve tabiinden geldi diye kabul görmüştür. Sakın şiddet diye tefsiri. Bakıyoruz Arap dilinde sak şiddet diye. Hı hı. Te e tefsir edilmiştir. Buraya iyi bakalım. Sak şiddet diye tefsir edilmiştir. Yani o gün şiddet meydana çıktığında o kıyametin o şiddeti artık herkes secdeye kapanır diye ne yapmışlardır? Tefsir etmişlerdir. Ve delil olarak da Arap şiirlerini delil getirmişlerdir. Mesela Bak bu Arap şiirdir. O gün diyor işte harp olduğu zaman sak ortaya çıktı. Yani şiddetlendi anlamında. Şimdi İbn Abbas mesela bunu tevil ederken ki dediğim gibi İbn Abbas'a sahili zayıflığı tartışmalıdır. Ee, ama tabiinden sayı olarak e, gelenler olmuştur bunun tefsine dair. Şimdi o gün Allah'ın sakımı açılır diyor ayette çok bak dikkat edelim Allah'ın sakımı açılır diyor sak mı açılır diyor. Yavuma yukşafu an Arapçası budur o gün sak açılır diyor yani Allah'a nispeti yok. Dolayısıyla bu zaten bu ayet siyakıyla Allah'a nispeti yok baldır diye o gün sak açılır diyor. Yani ya bunu baldır olarak anlayacağız ki sakın Anlamlarından bir tanesidir. Ya da şiddet açılır diye anlayacağız. i̇bn Abbas bunu almış ne yapmış? Şiddet olarak almış. O gün sakullah demiyor Allah'ın sakı açılır demiyor sak açılır diyor. Ama bakıyoruz diğer naslardaki bu hanlar hadistir. Ne yapmıştır? Allah'a bizzat nispet edilmiştir. O gün Allah sakını açar demiştir. Anlıyoruz ki o hadis bu ayeti ne yapıyor? Tefsir evet. O yüzden i̇bn Mesud da tutmuştur sak sıfatını Allah'a nispet etmiştir i̇bn Abbas'ın tersi olarak. Hı hı. Şimdi bu ayet gerçekten zaten Allah'a nispet edildi de i̇bn Abbas bunu Allah'tan nefyetti değil. Zaten ayette Allah'a nispeti yok bu sakın. Hı hı. O gün sak açılır diyor. Yani Allah'ın sakı şeklinde isim tamlaması olarak gelmiyor. Ama hadisler bunu isim tamlaması olarak açınca Mesela, diğer sahabelerden zaten bunu ispat eden Allah'ın baldır sıfatını ispat eden. Oluyor. İşte o gün diyor Allah azze ve celle sakını açar. Allah'a nispet geliyor isim tamlamasında. Dolayısıyla olsaydı, tek bu hadis olsaydı. Tek bu hadis olsaydı yine şöyle derdik. Derdik ki yani bugün menheç bellidir. Eğer bugün o gün sak açılır şeklinde geldiği zaman biz bu sakı şiddet olarak da alsak da bunun Allah'a baldır nispetini inkar şey e, nef yetmez. Çünkü zaten Allah Azze ve Celle baldırını açtığı zaman zaten secde edemeyecekler diyor ya ayette. Zaten o bir şiddet durumudur. Aralarında bir telazum bir ilişki vardır zaten. O yüzden bu ayete sak diye tefsir edenler de aynı anda aynı zamanda Allah'ın sak sıfatını iptal ediyorlar anlamına gelmiyor. Sadece ayetin iki tefsirinden birini söylemiş oluyorlar. O yüzden nereye dönerseniz dönün Allah'ın vecihi ile alakalı ayet de bu şekildedir. Bunu kıble diye tefsir eden alimler Hiçbir zaman bu ayet yüze delalet et, etmiyor demişlerdir. Bu ayetin asıl anlamıdır demişlerdir. O yüzden bu ayet hatta İbn Teymi diyor ki bu ayet aslı itibarıyla kıbleyi ispatla birlikte şeye de delalettir yine. E, Allah'ın yüzüne de delalettir. Yani e, hani bir inkar yoktur. Yani bir engelleyici bir e, karine yoktur Allah'ın yüzüne hamletmemize. O yüzden vurguluyorum. Nice il, e, bidat ehli muhalif gelir. Gelir ki bak İmam Bukhari sahihinde Allah'ın vechine mülk dedi ki böyle bir ifade var zaten. Veya işte İbn Abbas saka şiddet dedi. İmam Şafii Allah'ın vecihine kıble dedi. Bak diyor buldum diyor sana tevil. Zaten bu ona reddiye demek ki bulmuşsun yok aslan ki bulmuşsun diye sevinip bir iki tane getiriyorsun. Benim e, garipsediğim meselelerden bir tanesi de arkadaşların düştüğü durum. Mesela nice arkadaşlar var diyor ki hocam adam bir tane buldu diyor şeyden, sahabeden tevil işte Allah'tan kor bir tane bulmuş mübarek. Ki bulmuşsa da yani onu bulmadığını kabul ediyoruz. Yani bulmuşsa da demek ki aslen yok. Aslen ne yar? sünnetin yolu sizin dediğiniz gibi Tevil tevil etmediğini bulduğumuz zaman sevinmemiz lazım ki bunlar tevil ettiğini bulduğunda hazine bulmuş gibi getiriyorlar önümüze. Dolayısıyla bunlar asli itibariyle selefte yoktur. Yani bakacaksın selefin yüzlerce ispatı var sıfatlara dair bir tanesinde farklı düşünüyor. Mesela bir örnek daha verelim bu mesela çok güzel bir örnektir. Şimdi baktığın zaman ehl Sünnet Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerine istiva ettiğinde icma etmiştir. Baktığın zaman İmam Taberi net bir dille Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerinde söylüyor. Arşın üzerinde olduğunu söylüyor. E, o istiva ayetleriyle alakalı. Sadece bir yerde istiva ayeti sultanından bahsediyor. Kast. Kastetmekten bahsediyor. Mesela o'u zikra lakalakum ma fi'l ardı cem'en suma istawa ila's sema. O ki yer gök göğü sizin için yaratır, sonra semaya istiva etti. Buradaki istiva'yı yöneldi olarak anlıyor. Arşın üzerinde olarak tefsir etmiyor. Sebep ehli sünnetin icmasına göre istiva ala ile kullanıldığında istiva ala ile kullanıldığında üstte olmaktır. Ama ilâ ile kullanıldığında ihtilaf etmişlerdir aralarında. Ve bu ayette ilâ ile kullanılıyor. O yüzden bu çok acayip bir örnektir. İmam Taberi'ye bakıyoruz. İla ile oturdu ama yönelmek mi oldu? Yönelme kast anlamı. Kesinlikle. Bu bir görüştür. Ama mesela bazıları hayır. İla ile de olsa bu ayette eee e, üst üstte oldu anlamını kast ediyorlar. Şimdi burada vereceğimiz menheç çok önemli. Şimdi bakıyoruz. sun teba alel arş. İstivanın ile kullanıldığı yerde İmam Taberi de dair, diğer bütün ehli sünnetle dair ittifak yani hiçbirisi en ufak bir tevil yapmadan istivanın burada üstte olma anlamında, Arş'ın üzerinde olma anlamında tefsir etmişlerdir. Ancak Kur'an'da istiva bir yerde ala ile dil de ila ile kullanılıyor. O da lugat'ta da ila ile kullanıldığı zaman kast anlamına gelir diyen bazı alimler ne yapmışlardır? Buradaki istivayı kast yönelme olarak yapmışlardır. Ki İmam Taberi de bunu yapmıştır. İşte bu az önceki söylediğimiz kaideyi ispatlayan net örneklerden bir tanesidir. Neydi bizim kaidemiz? Eğer ehli Sünnet bir ayeti yani sıfat izlenimini veren diyelim bir ayeti veya sıfata delalet edebilecek olan bir ayeti. Tevil etmişse o onun indinde gerçekten sıfata delalet ediyordu da buna rağmen mi inkar etti? Yoksa bu ayet kendi başına sıfata delalet etmiyor mu? İkincisi. Delil imam mesela taberin o durumuna bak hemen anlıyoruz. İmam taberi isteva ala ayetin üste olmak diye tefsir ediyor. Ama Bakara'daki isteva ala dil de isteva ilahı. Kastetmek diye. Demek ki bu istiva ile kendi başına mustakil bir manadır. Kastetme anlamına geliyor. Bu ayetin delalet ettiği anlam beni ilgilendirmez demiş oluyor. Tabir sayısı taberi. Yani kastetme yönünde beni ilgilendirmez. Burası kastetme diyor. Ben bunu alıyorum diyor. Ama bu gerçekten kastet üstte oluyor anlamına geldi. Buna rağmen ona kastetti demedi. Delil diğer istiva ayetin üstte olmak diye tefsir ettiğim an taberi. O yüzden bu ilmi noktaya çok dikkat etmemiz gerekir. Biz selefi küllü olarak ele alırız. Fertlerin içerisine düştüğü teviller şeyler bu mümkündür. Mesela ismini unuttum selefin de, büyük imamlarından bir tanesi bel aciptu diyor Allah ayette. Bel aciptu acep ettim burada acep sıfatı vardır. Ama bu kıraati inkar ediyor ehl-i sünnetin imamlarından büyüğü. Kıraat olarak inkar ediyor yani yedi kıraat arasında sanki bu yoktur demiş oluyor. Dolayısıyla kıraati iptal ettiğin zaman acipte diye okuyor o. Sen acep ettin diye. Mı? Yani sen acep ettin diye halbuki elimizdeki Mustafa Mustafa Acip'te değil Acip'tu vardır ki bu yedi kıraattan bir tanesidir Acip'tu ben acep ettim diyor Allah ama acep'te diye anlıyor o İbn-i Teymi diyor ki buna rağmen Ehl-i Sünnet bu kişinin ismini unuttum imamlığında ne yapmıştır icma etmiştir çünkü problem gerçekten onun indinde Acip'tu sabit oldu da mı acep sıfatını inkar etti yoksa bu ayet Acip'tu diye okunmaz Acip'te diye okunur diye mi inkar etti. İkincisi tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli yani. O yüzden he he, fert bazında tevirler şeyler geldiği zaman bunları kendi içerisinde biz ne yaparız? Değerlendiririz. Evet. Allah'ın uluv'u iki kısımdır. Zatının uluv'u, sıfatların uluv'u. Zatın uluv'u, onun zatıyla her şeyin üstünde olması, onun üstünde ve hiçbir şeyin olmamasıdır. Sıfatların uluv'u ise allah Teala'nın şu ayetinde herhalde ettiğidir. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Nahil 60. Yani onun bütün sıfatları yücedir. Onlarda hiçbir şekilde eksiklik yoktur. El-Azim, büyüktür. Bu da sıfatı müşebbehedir. Azamet sahibi demektir. Kuvvet, büyüklük ve buna benzer şeyler bu kelimenin bilinen anlamlarıdır. Bu ayet Allah'ın isimlerinin 5 tanesini itibar etmektedir. Allah, El-Hayy, el el ali el azim yani ayetel kürsüde 5 isim var. Allah el el kayy el ali el azim isimleri. Evet. Allah'ın sıfatlarının da 26'sını ihtiva eder. Bu ayette diyor, bu ayetlerde Allah'ın 26 sıfatı vardır diyor. Evet, neymiş? Bunlardan 5 tanesi bu isimler ihtiva ettiği sıfatlardır. Temiz beş, evet. 6 uluiyetinde bir olmasıdır. Yani Allah uluiyet, hay dirilik, kay kayyum, kaimun, maali uluf, azim büyüklük. Bu isimler zaten başlı başına 5 tane sıfatı kapsadı diyor. Şimdi ben sana diyor 6'dan devam ediyorum. O da ne? Uluiyetinde bir olmasıdır. Evet, ondan bahsediyor ayet, evet. 7 onun hayatının ve kayyumiyetinin kemalinden dolayı uyumaması ve uyuklamamasıdır. Evet. 8 mülkiyetinin kapsamlılığıdır. Çünkü göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur buyurmaktadır. Evet. Dokuz, Allah'ın mülk ve gemenlikte tek olmasıdır. Bunu haberin takaddüm etmesinden çıkarıyoruz. Evet, haberin on, takaddüm etmesinden. Haber sonra gelir, önce gelmiş. Önce gelmesi e, bunu ifade ediyor diyor. Evet. On, otoritesinin gücü ve kemalidir. Bunun delili ayetteki şu ifadedir. Kimin haddine ki onun izni olmadan katına bir başkasına şefaat etsin? <gülüyor> 11 indiyetinin yani yanında olmak ispatı. Bu onun her mekanda olmadığının delilidir. Bunda hulul görüşünü savunanlara reddiye vardır. 12 onun izni olmadan ifadesi onun izninin olduğunu ispatıdır. 13 onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir cümlesi onun ilminin genişliğinin delilidir. 14 15 arkalarında ne varsa bilir cümlesi Allahu Teala'nın geçmişi unutmadığının delilidir. Önlerinde ne varsa bilir cümlesi istikbali bildiğinin delilidir. 16. Allah'ın azametinin kemalidir. Çünkü yaratılanlar onu kuşatmaktan acizdirler. 17. Dilemesinin ispatıdır. Sadece onun dilediği kadarını, ifadesi bunun delilidir. Maşallah ne manalar çıkarmış. 18. Kürsinin ispatıdır. Kürsi onun iki ayağını koyduğu yerdir. E zaten alimlerin durumu böyledir yani. Sen bina sokursun, yani bir nasıl okursun? Yani biz bu ayetler kürsüyü anlarsan... sabahtan falan fakat yıllarca okursan bu manaların... Yok zaten yani. yıllarca okuyoruz. Yani Namazlardan, okuyoruz. namazlardan sonra ama... manalar, ispatanlar. 19-21. Azamet, kuvvet ve kudretin ispatıdır. Delili ayetteki onun kürsüsü gökleri beri kuşatmıştır cümlesidir. Çünkü yaratılanların büyüklüğü, yaratanın büyüklüğüne delalet eder. 22-24. İlminin rahmetinin ve korumasının kemalidir. Şehzade tefsirinde yanlış hatırlamıyorsam şey yanlış hatırlamıyorum. Maide suresinin tefsiri ama sayı olarak yanlış hatırlamıyorsam 50 veya 50'nin üzerinde hüküm çıkarıyor. Sadece Maide alttan ve onun tefsirinde Osmanlı. serde diyor. Oraya bakılabilir. Evet. 22-24. İlminin rahmetinin ve korumasının kemalidir. Bu Onları koruyup ayakta tutmak ona asla zor gelmez cümlesinden anlaşılmaktadır. Hatta i̇bn Arabi diyor ki bizim ashabımız Fatiha suresinden bin miydi bin küsur hüküm çıkarıldığını söylüyor. Ben diyor bunları tetebbu ettim dokuz e ulaştım veya buna Allah. yakın rakamlar söylüyor. Ne diyorsun? Bin iki yüz iki bin tane hüküm çıkaranlar var Fatiha'dan. Ahkama delalet et. Evet bunlar maruftu her sünnetinin de. 25. Allah'ın ululuğu ve yüceliğinin ispatıdır. Delili ve huve'l-aliyyil-azim. Öyle yüce öyle büyüktür o cümlesidir. Eylü sünnet ve cemaat Allah'ın zatıya üstü olduğu ve onun üstü oluşunun zatı ezeli, zati, ezeli ve ebedi sıfatlarına olduğu görüşündedir. Bu konuda iki topluluk Eylü... yani Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatlarındandır ulu. Her zaman üsttedir. Varken de bir şeyler yokken de üsttedir. Keyfiyetini bilemez. Her şeyin Allah Azze ve Celle'ye üstündedir. Arşa istiva etmeden önce de arş yokken önce de Uluv'daydı. Hiçbir şey yokken yokken de Allah ulu sıfatı vardı zati sıfattır. Dolayısıyla Allah zati sıfat nedir? Zattan ayrılmaz. Gecenin 3'te dünya semasına indiğinde diyorlar ki bugün şu anda saat 3'te mesela gecenin 3'te bir saat 3'e geliyor veya 2'ye denk geliyor. Allah indi Türkiye'ye. Bunların mantığıyla tam çıkacak arşın üzerine Amerika'da oluyor ama yani Amerika'ya gitmem lazım vesaire böyle dönüyor. Amerika oradan Fransa öyle gidiyor. Dolayısıyla hiçbir zaman arşın üzerine çıkamamış oluyor. Mantıyla bakalar, Bunlar müşebbiye zihniyetiyle baktıkları için. Ee, o yüzden hep ehl-i e diyenler aslında sıfatlarda teşbih olduğu vehmine kapıldıkları için, kendileri bu hastalıklara kapıldıkları için bunu inkar diyorlar. Biz de buna cevap diyoruz ki biz bunun keyfiyetini bilmiyoruz. Sonuç olarak ama şuna iman ediyoruz. Allah Azze ve Celle gecenin üçte birinde dünya semasına inerken de inmezken de her zaman zaten uluvda. Delil onun uluv sıfatı var. Bitmiştir. Hiçbir problem kalmadı dizimizde. Sen onu nasıl anlarsan anla. Bizim için bizim dünyamızda hiçbir problem oluşturmuyor. Yani gecenin üçte birinde dünya semasına iniyor Türkiye'de. Senin mantığınla işte inmiş bu bu mahlukata hulul etmiş. Dolayısıyla tam çıkacak başka bir yerde oluyor. Oraya da gitmek zorunda hulul olarak. Sen onu hulul düşündüğün için yani Allah'ı mahlukatın içine karışmış olarak düşündüğün için bu vehme kapılıyorsun. Biz de diyoruz ki Allah Azze ve Celle inerken de inmiyorken de her zaman her şeyin üzerindedir. Uluvdadır. Delil. Ali sıfatı. Ali nedir? Zatı sıfat zati olduğunun delili ne? ne? Fiille kayıtlamıyor. Mutlak olarak zikretmiştir. Allah Azze ve Celle her şeyin üzerindedir. Mutlak uluf sahibidir. Evet. Eylül sünnet vel cemaat Allah'ın zatıyla üste oldu ve onun üste oluşunun zati ezeli ve ebeli sıfatlarının olduğu görüşündedir. Bu konuda iki topluluk Eylül sünnete muhalefet etmiştir. Bu topluluklardan biri Allah'ın zatıyla her mekanda olduğunu söyleyenlerdir. Diğer toplulukta şöyle demiştir. Allah ne alemin altındadır ne üstündedir. Ne alemdedir ne alemden ayrıdır. Ne sağdadır ne soldadır ne de bitişiktir. Onun her yerde olduğunu söyleyenler Allah'ın şu ayetleriyle istihdar etmişlerdir. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Mücadeleydi.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 Evet. Buna göre o zatıyla üstte değildir derler. Bilakis onlara göre üstte olmak sıfatlarıyla üstün olmaktır. Yani sıfatlarıyla üstün olmakta. İlmi var ilme her şeyden üstün görmesi, görmesi her şeyden üstün. O anlamdadır diyorlar üstte olmak. Evet. Allah'ın bir yönle cihetle vasıflandırılamayacağını söyleyenler de şöyle derler. Çünkü eğer biz onu bir yönle vasıflandırırsak o bir cisim olur. Cisimler ise birbirlerini benzeredirler. Böyle bir vasıflandırma benzetmeyi zorunlu kılar. Bu sebeple biz onun herhangi bir yönde olmasını reddederiz. Biz ise bu iki görüşün sahiplerine iki şekilde cevap veririz. Bir, onların gerçekler, gerekçelerini geçersiz kılarak. İki, kesin delillerle onların görüşlerinin zıttını ispat ederek. Birincisinde biz Allah'ın zatıyla her mekanda olduğunu iddia edenleri deriz ki sizin iddianız naklin ve aklın reddettiği batıl bir iddiadır. Nakil, nakli deliler sizin bu iddianızı reddeder. Çünkü allah Teala kendi zatı için üstü olmayı ispat etmektedir. Sizin istihbar ettiğiniz ayet buna delalet etmemektedir. Çünkü beraberlik bir mekanda bulunmayı gerektirmez. Görmüyor musun? Ay gökte olduğu halde Araplar ay bizimle beraberdir derler. Birisi doğuda... Ay, a, ay bizle beraberdir derler. Ayette de ma kelimesi geçiyor. Şimdi ay üste olduğu halde bizimle beraber dir Kelimesi doğru. Araplar demek ki bunu kullanıyormuş. Şimdi ay üstte doğru mu? Doğru. Bununla beraber ay bizimle beraber demen ne? Doğrudur Arap dilinde. Doğru. O yüzden vel kameru me'ana denir. Arap bizle beraber. Demek ki bir şeyin üstte olmasıyla bizimle beraber olması aynı zamanda bir çelişki arz etmiyor mahlukatlar arasında bile. Ki Allah Azze ve Celle'yi düşünelim. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ben sizinle beraberim demesi kat bizimle yan yana hulul ettiği anlamına hiçbir zaman gelmez. Bu ayda ay hakkında bile sabit oldular da. Ay uluvda olduğu halde ne Arap diyor ki ay bizle beraber. O yüzden Arap dili edebiyatında beraberlik mutlaka e, zati olarak yan yana olmayı hulul anlamında yan yana olmayı ne yapmaz gerektirmez. Arapça dersin ki hanımın nikahı altında mı der ki zevceti mahiy. Hanımın benle beraber. Yani ne anlamda? Nikah anlamında de beraber. her Halbuki hanımı belki evinde, belki diğer şehirde şu anda değil mi? Ama benimle beraber der. Yine manevi olarak Arap der ki ben seninle beraberim merak etme. Bu da sahihdir. Evet. Birisi doğuda, birisi batıda olduğu halde adam eşim benimle beraberdir der. Komutan karargahtayken savaş meydan olan askerlerine haydi savaşa gidin. Ben sizinle beraberim der. Beraberlik, beraber olan ile beraber olunanın her zaman aynı mekanda bulunmalarını gerektirmez. Beraberliğin manası kendisine izafe edilen şeye göre sınıflandırılır. Evet, o zaman mesela beraberlik müşterek bir ifadedir. Nispet edildiği duruma siyaka göre değer kazanır. Eşim benimle beraberdir nikah alt, nikahını soruyorum. Ben de ona cevap nikahını soruyorsun. Ben de cevap olarak eşim benimle beraberdir diyorum. Bu siyaktaki beraberlik ile şekeri çay şeker çayla birlikte anlamındaki beraberlik s ile e, susanması Evet ben evet ben senle birlikteyim merak etme kardeşim diye telefondaki beraberlik ile ayın yukarıda oluşuyla benim burada burada oluşumdaki beraberlik ile ki vesaire bu beraberlikler çoğaltılır. Allah azze ve celle'ninle mahlukatın bir beraber olması arasında ne var? Hepsinin birbiri arasında ne neyi var? Farkı evet. var. Dolayısıyla nispet ettiği siyaka göre değer kazanır. Selbe bakmış mıydın? Hatırladın mı? Râhıbül Esbahani'nin selb sıfatına. Yok bakamadım. Yani. O zaman bakmışken selbe bak bir de me'a'ya da bak. Me'a'ya tamam. da göreceksin bu anlamı ispat ediyor. Râhıbül Esbahani. Tamam, tamam. Evet. Selbe bakacağım bir de. Me'a. Tamam. Mesela bazen beraberinde su olan süt bu sütte su vardır deriz. Sütte su karıştırılığını ifade etmek için böyle deriz. Adam kendisi evinde olduğu ve eşyasından ayrı olduğu halde eşyan beraberim der. Eşyası yanında olduğu zaman da eşyan der ve bu esnada eşyasına bitişiktir. Kelime aynı olduğu halde manası kendisine izah edilen duruma göre farklıdır. Bu sebeple şöyle deriz. Allah'ın yarattıklarıyla beraberliği diğer sıfatları gibi onun yüceliğine uygun bir beraberlikdir. Bu meseleyi çok uzatmıyorum. Yani çok basit bir tip. Pasif bir şüphedir zaten. Hatta bak kesir. E Allah Kesir'e evet. Allah der ki tefsirinde ümmet icma etmiştir buradaki beraberliğin yan yana olma anlamında beraberlik olmadığına da ben bunun tavsilli boyutunu ilmi boyutunu Kavaedir Musla derslerinde evet. anlatmıştım oraya bakılabilir. Evet. Bu sebeple şöyle deriz Allah'ın yarattıklarıyla beraberliği diğer sıfatları gibi onun yüceliğine uygun bir beraberliktir. Bu tam ve gerçek bir beraberliktir. Fakat o göktedir. Onların görüşlerinin batıllığının akli deliline gelince şöyle deriz. Sen Allah her yerde benimle beraber de dediğin zaman bu bir takım batıl lazımları gerekli kılar. Bu sözün gerektirdiği lazımlar, zorunluluklar şunlardır. Birincisi, çokluk veya bölünmektir. Bu şüphesiz Allah için batılı bir lazımdır. Lazımın butlağını, mezumunun da butlağını gerektirir. Bütün lazımlar hakkında kendi nefsinde problem var. Onu söyleyeyim. Evet okuyalım. İkincisi biz deriz ki Allah mekanlarda seninle beraberdir dediği zaman bu insanlar çoğaldıkça onun da çoğalmasını, insanlar azaldıkça onun da azalmasını gerekli kılar. Üçüncüsü bu onun pis yerlerden tenzi edilmemesini gerekli kılar. Mesela sen heladayken Allah seninle beraberdir dediğin zaman bu yüce Allah hakkında büyük bir iftira ve çok çirkin bir söz olur. Böylece onların görüşlerinin nakle ve akla aykırı olduğu Kur'an'ın ne mutabakat delaletiyle ne tasammun delaletiyle ne de iltizam delaletiyle hiçbir şekilde bunların görüşlerine delalet etmediği anlaşılmış olur. İki, diğerlerinin görüşleri ilgili de şöyle deriz. Birincisi sizin yönün yani ciheti nefretmeniz Rab Teala'yı nefretmenizi gerektirir. Çünkü biz alemin ne üstünde ne altında ne sağında ne solunda aleme ne bitişik ne de ayrı olan yokluktan başka bir şey bilmiyoruz. Bu sebeple bazı alimler dediler ki eğer bize Allah'ı yoklukla vasıtlandırın demiş olsalardı bundan daha doğru bir yoklukla vasıtlandırma şeklini bulamazdık. İkincisi ciheti kabul etmek cisimlendirmeye gerektirir. Sözünüze gelince biz sizinle cisim kelimesini şöyle tartışırız. İnsanları onun yüzünden Allah'ın sıfatlarını kabulden uzaklaştırdığınız bu cisim nedir? Siz cisimle birbirine muhtaç şeylerden, parçalardan oluşan ve ancak bu parçaların birleşmesiyle varlığını sürdürebilen bir şeyi mi kastediyorsunuz? Eğer kastınız buysa biz bunu kabul etmeyip şöyle deriz. Neden? Çünkü cisim kelimesi mücmeldir. Dolayısıyla sen açmadığın zaman bizim vereceğimiz hiçbir cevap senin cisim anlamına yüklediğin cevabın üzerine verilmiş bir cevap olmayacaktır. Dolayısıyla bu mücmeldir. Eğer sen cisimden kastın, kendisine işaret edilen bir anlam kastediyorsan bu, bu anlamdan Allah münezzeh değildir. Ama biz yine buna ne demeyiz? Cisim demeyiz. Çünkü Allah kendisine işaret edilendir. Çünkü bakıyorsun bazılarını diyorsun cisim ne? Cisim kendisine işaret edilen. Dolayısıyla e, Allah'a işaret edilen dememen lazım oluyor. E bu da sünnete ters aleyhissalatü vesselam şehadet etmiştir. Elinin parmağını kaldırmıştır. Allah'ım şahit ol demiştir. Evet. Allah bu manada cisim değildir. Kim Allah'ın uluğunun üstü olmasının ispatı bu cismi gerektirir derse onun sözü sadece bir iddiadan ibarettir ve ona bu kabul edilemez dememiz yeterlidir. Fakat cisimle eğer kendi zatıyla kayin ve zatına layık vasıflarla muttasıf bir varlığı kastettiyseniz bunu biz de kabul ederiz ve deriz ki Allahü u Teala'nın zatı vardır. O kendi kendine kaimdir. Kemal sıfatlarla muttasıftı. Bu herkesin bildiği bir şeydir. Böylece Allah'ın zatının her yerde olduğunu söyleyenlerin ve Allah ne alemin üstünde ne altında ne bitişik ne ayrı diyenlerin görüşlerin batır olduğu anlaşılmış olur. Bu görüşlerin tümünün zıttını ve ehl-i sünnet ve cemaatin söylediklerini ispat eden yüksek oluşun uluvun delilleri ise tek tek sayılamayacak kadar çoktur. Bu delilleri beş sınıfta ayırabiliriz. Kitap, sünnet, icma, akıl ve fıtrat. Bir, kitap. Allah'ın üste oluşunun kitaptaki delilleri de çeşit çeşittir. Bunlardan bazıları üste olmayı, bazı şeylerin ona yükselmesini, bazı şeylerin ondan inmesini ve benzeri manaları açıkça ifade eden delillerdir. İki, Hala sünnet... Hala bu kadar şey delalet ettiği halde Kitap, sünnet, icma, akıl hala bizim bazı selefiyim diyen insanlar bu meseleyi hafif meselelerden görebiliyorlar. Niçin bu meselelerde de tekfir etmiyorsun dediğimizde? Çünkü tekfir etse kendisi bir çıkmaza girecek. Bir Hı -hı. sürü ilim ehlini alimi tekfir etmek zorunda kalacak uluhu inkardan. Niçin bu meselede e, e, tekfir etmiyorsun da e, uluhiyet meselesinde şirk koşulduğunda tekfir ediyorsun dediğimizde gerekçeler sundukları ehli sünnete tamamiyle ters hatta sözleri küfre kadar varabilecek şu ifadeyi kullanıyorlar diyorlar ki bu kafi meselelerdendir bu mesele küfürdür bak Allah'ın uluvuna kafi demek küfürdür dolayısıyla ben diğer derslerde de söyledim bu arkadaşlar farkına varmadan küfre giriyorlar hı hı. küfür sözü söylüyorlar ama biz onları da ne yapmıyoruz Tekfir hı hı. etmiyoruz evet iki sünnet Sünnetteki delillerin delaletleri de çeşit çeşitli. Sünnet üç çeşidiyle de Allah'ın zatının üstte oluşuna delalet eder. Allah'ın zatının üstü oluşu. Sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü fiili ve takriniyle sabittir. Şunu açıklama getireyim. Her kim ulu sıfatını zatı itibariyle bu mesele tekrarlıyorum vurguluyorum. Zatı itibariyle hafî derse bu nedir? Küfürdür. Yani bu kadar esni sünnetin icma ettiği, hayatını verdiği meseleleri hafî olarak adlandırıyorlar. Gerekçeleri ne olursa olsun ister mesela aslı itibariyle hafî desinler küfür olan budur. İsterse insanların şüpheleriyle kafi olabilir desinler bizim de kabul ettiğimiz budur. Evet insanların şüpheleriyle meseleler kafi olabilir. Bidat elini getirir şüphe bu mesele hafîleşebilir insanların indinde. Allah'ın gerçek hükmünde değil insanların indinde. Ama dolayısıyla bu eğer insanların şüphesinden dolayı bu meseleyi hafîleştirebiliyorsan bu kadar açık meseleyi o zaman aynı şeyi uluhiyet içinde yapman lazım. Biz de diyoruz ki bidat elinin şüpheleri bunları hafîleştirebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Adam getiriyor bir sürü rivayet getiriyor. Sen adama demiyor musun? Git Bukhari'ye, Müslüme, Kur'an'a git demiyor musun? İbadet açık demiyor musun? Senin yaptığın aynı şey yapıyor. Gidiyor bakıyor. i̇bn Ömer ayağa uyuşmuş. En sevdiğin ismini zikretliyor. Ya Muhammed diyor. Ayağa iyileşiyor. Gidiyor bu hadise okuyor. Bu hadise de bu müfrette. Bazı alimler de sahiliyor. Bazı ilmehli sahiliyor mesela. O zaman ne yapacağız yani? Dolayısıyla e, bu arkadaşlar e, yani gittikçe el-i sünnetin ne yapıyorlar? Menhecinden kayıyorlar, farkında var. E, bu da cehaletten kaynaklanıyor tabii. Evet. Üç icma. Bidatçı fırkalar ortaya çıkmadan önce dahi Müslümanlar allah Teala'nın arşına istiva ettiğine ve yarattıkların üstüne olduğuna icma etmişlerdir. Şeyhülislam i İslami Allah şöyle diyor. Ne Allah'ın kelamında, ne Resul'ün sünnetinde, ne sahabilerin ve en güzel şekilde onların izine gidenlerin sözlerinde allah Teala'nın arşın üzerinde olmadığına ve gökte olmadığına delalet eden bir nasıl açıklama vardır? Buna rağmen tuttular bu meseleyi kafi yaptılar. Evet. Bilakis onların hepsi ittifakla Allah'ın her şeyin üzerinde olduğunu söylemişlerdi. Evet. Ondan sonra bu arkadaşların düştüğü probleme de ki bu da ilmi, ilmi anlamda bir edepsizliktir. muhalifleri gariban insanları buldukları zaman hemen Ebu Hanife'nin Fıkul Ekber'deki kitabını getirdiler. Allah ne gökte ne yerde bilmiyorum derse kafir olur diye hemen bunu getiriyorlar. Niye kafir olur? Zaten kafi mesele bunlar yani. Ama maksat Karış tarafı sıkıştırmak olunca ayırmazlar. Evet, tamam, şeyin meselesi ayrı. E, Fıkıhlı Ekber Ebu Hanife'nin değil midir, değil midir? Değildir. Bu açıktır yani. Yani. Evet. Ha, yani çok böyle zayıf bir iht ihtilaftır. Aha. Bu değildir ama konumuz bunların tavırlarıdır. Tamam Evet. Dört akıl. Biz deriz ki yükseldiğin bir kemal sıfatı, yüksekliğin bir kemal sıfatı olduğunu herkes bilir. Yükseklik bir kemal sıfatı olunca Allah, Allah için sabit olması gerekir. Çünkü Allahü Teala kemal sıfatlarla muttasıftır. Dolayısıyla Allahü Teala'nın ya en üstte, ya en altta ya da eşya ile aynı izahat olması gerekir. E bu arkadaşların durumları bazen şimdi aklıma geliyor da kendimi alamıyorum söylemeden. Mesela bakıyorsun, o kadar çelişki var ki hani hepsi cehaletten sadır oluyor tabii onların. Mesela diyor ki ya adam Allah'tan başkasına ibadet edilmeyeceğini bilmeyecek de daha dünya Dünyada ne kaldı. Şimdi aynısını söyleyen adam muhalifle tartıştığı zaman isim sıfata ya çocuk bile Allah'ın uluvda olduğunu bilir diyor. E bu da bunun için aynı şey söylüyorsun. Sırf maksat karşı tarafı sıkıştırmak olunca diyorsun ki ya çocuğu çağır Allah nerededir de o bile parmağını kaldırıyor diyorsun. E aynı şey ibadetteki şeyi bu siyakta bu makamda uluf için de söylediğin sırf adamı sıkıştırmak cedel babından. Ama meseleye gelince ya uluf hafif kalabilir Tartışmaya gelince tekfir meselesine indirince boyutu. Yani söyledikleri her şey birbiriyle çelişki. O yüzden Şeyhul İslam'ın dediği gibi maalesef selefiyim diyenler Şeyhul İslam'ın bidat ehli hakkında söylediği bu şeyin içine düşmüşlerdir. Cehaleti özür görmeyenler. Şeyhul İslam'ın şu sözü, muhalif bir delil getirmiş olmasın ki iyi düşündüğünde aslında o delil onun aleyhinedir. Aynı bu tekfircilerin yaptığı gibi. Evet. Dolayısıyla allah Teala'nın ya en üstte ya en altta ya da eşyayla aynı izada olması gerekir. En altta ve aynı izada olması imkansızdır. Çünkü en altta olmanın anlamında bir eksiklik vardır. Aynı izada olmak ise mahlukada benzerliği ifade ettiği için Allah izah edilemez. Geriye sadece üstte olmak kalır. Bu da akli delilin bir başka yönüdür. 5- Fıtrat Biz deriz ki Ya Rabbi diyen hiç kimse yoktur ki kalbinde zorunlu olarak bir yükseklik talebi hissetmesin. 5 delil de birbirine mutabıktır. Sıfatların üstünlüğüne gelince bu da her bir dinlerin veya kendine Müslüman diyen herkesin üzerine icma ettiği bir konudur. Evet o bu e, Ham Hamedani ile Ebu Mualli Cüveyi'nin arasındaki münazıra Ebu Mualli Cüveyi'nin meşhur kelam ehli e, e, tartışmacılardandır eşarelerin. E, ya sen diyor bırak bu delilleri diyor Hamedani. Sen bırak diyor bu delilleri. Sen diyor şunun nefsinden nasıl atacaksın? Ellerini kaldırdığında kalbinin yukarı yönelmesin. O diyor ha beni hayrete düşürdü. Ha beni hayrete düşürdü. Yani bunların fıtratın açık delaletleridir bunlar. Ama gel gör ki bugün hafiy olmuş durumda. Evet. 26. Allah için azametin büyüklüğün ispatıdır. Delili ayetin sonundaki el azim büyüktür kelimesidir. Evet. Burada bırakalım. Allah'u alem sallahu ala Muhammed